Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür Argun Yum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 Efendim bu yılın başından itibaren gerçekleştirdiğimiz bütün Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Kan podcast kanallarından bir tanesi de Altın Saatler'e ayrıldı. Bütün programlarımızın kayıtları Buradan dinlenebiliyor ve istediğiniz takdirde kopyalayabiliyorsunuz. Bugünkü programımızın destekçisi Gülgün Özkan ve Mehmet Ali Dalyan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve telefon hattımızda Cemal Gökçe var. İnşaat Mühendisleri, İstanbul İnşaat Odası Mühendisleri, İstanbul Şube Başkanı. Cemal Bey merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Sayın Ertuğrul. Sağolunuz, çok teşekkürler. Evet, bir deprem daha geçirdik. Elazığ, Karakoçan evet. ve vatandaşlarımızı kaybettik. Evet. Bir ders daha diyoruz. Bunca dersin üstüne İnşaat mühendisleri odasının da çeşitli açıklamaları oldu, diğer odaların da oldu. Ee, bun, bun, bu açıklamalarla ilgili bir kısa bilgi rica ediyoruz. Ondan sonra da biraz İstanbul'u konuşmak istiyoruz sizinle. Bir kez güncelliği olan özellikle Haiti ve Şili depreminden sonra yine dünyada ve ülkemizde sıcaklığını koruyan deprem konusuyla ilgili olarak bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bir deprem inceleme ve araştırma komisyonu oluşturdu. Evet. Bunu biz önemsiyoruz. Her ne kadar 1999-17 Ağustos depreminden sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir deprem araştırma ve inceleme komisyonu oluşturulup bir rapor hazırlanmış olsa da ki o rapor raflarda kaldı. Bugünkü meclisin de en azından depreme yönelik bir duyarlılık yaratılması çerçevesinde depremle ilgili bir araştırma, inceleme komisyonu oluşturulmuş olmasını önemsiyoruz. İnşaat mühendisleri odasına da başvurdu ilgili komisyon. Biz de İnşaat mühendisleri odası olarak hazırlamış olduğumuz bu raporu Deprem Araştırma İnceleme Komisyonu'na sunduk, rapor olarak sunduk. Aynı zamanda ben ve oda başkanımız ilgili komisyon üyelerine ve katılımcılara gerek ülkemiz genelindeki yaşanan deprem sonrası ortaya çıkan can ve mal kayıtlarının azaltılması noktasında gerekse İstanbul ve gelecekte yaşanacak İstanbul depreminin Sonuçlarına yönelik olarak bir sunum yaptık. Bu sunum aynı zamanda gerek yazılı basında, gerekse görsel basında basında oldukça fazla yer aldı. Evet. Birçok programa katıldım. Hazırlamış olduğumuz bu rapor eksenli depreme hazırlanmak noktasında düşüncelerimizi aktardık. Umarım bir katkısı olur, bir yararı olur. Muhakkak. E, bu e, raporu çok kısaca özetlemek mümkün mü Cemal Bey? Ana noktaları itibariyle. Gerçi siz 10, e, 17 Ağustos e, depremlerinin 99. E, 99 depremlerinin yıl dönümü nedeniyle e, de bir e, açıklama yapmıştınız. Evet. Detaylı bir açıklama. Evet. E, burada da ana noktaları e, belirleyen oldukça özlü bir açıklamanız olmuştu bu yeni açıklamadan da ana başlıkları itibariyle söz ederseniz teşekkür ederim sayın Erçük diğer yayın organlarında sizi dinleyememiş olan açıklamalarınızı okuyamamış olan dinleyicilerimiz de öğrenmiş olacaktır sağ olun bizim ülkemizde gündem çok zor değişiyor Dolayısıyla depreme yönelik olarak da 99 depremi sonrası öncelikli olarak can ve mal güvenliğinden yani güvenli yapı üretiminden birinci derecede sorumlu olması gereken ve sorumlu olan meslek grubu olarak, inşaat mühendisleri odası olarak ve inşaat mühendisleri odasına üye meslektaşlar olarak demiştik ki, 99 17 Ağustos depremini bir milat olarak kabul edelim. Evet. Neden bunu böyle ifade etmiştik? Özellikle 1900 e, yılının başından e, 2000 yılı başına kadar ülkemiz e, güneyinden kuzeyine, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, batısından doğusuna 160'dan fazla 5 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşamış. Bu depremlerde yaklaşık olarak 100 bin mertebesinde insanımızı toprağa gömmüşüz, yani öldürmüşüz. 600 bin mertebesinde yapımız yerle bir olmuş. Yıllık ekonomik kaybımız 300 milyon, milyon dolar mertebesine ulaşmış yani konuta ihtiyacı olan, güvenli barınmaya ihtiyacı olan ekonomik kaynakları da nüfusu bir taraftan hızla artarken ekonomik kaynakları da sınırlı olan e, ülkemiz depremde yıkılan yapılar nedeniyle e, artı olarak 6000 bin konut üretmek durumunda kalmış. Yani 6000 bin yapımızı e, her yıl e, toprağa gömmüşüz depremlerde. Yüzyıl içerisinde. Dolayısıyla yılda bir de hatta 8 ayda bir de büyüklüğü 5 ve üzeri olan deprem yaşamışız. Yani ülkemizin artık işte çok bilinir, çok konuşulur. Japonya bir deprem ülkesidir diye. Oysa bizim ülkemizde önemli ölçüde bir deprem ülkesi topraklarımızın yaklaşık %70'i birinci ve ikinci derecede deprem tehlikesinde bulunan bir e, ülke. Yani e, esas itibariyle bizim depremi tanımamız lazım, depremi bilmemiz lazım. Ne yazık ki 1939 yılında Erzincan'da bir deprem yaşamışız. 33 bin insanımızı toprağa gömmüşüz. 1944'lü yıllarda deprem mühendisliği çerçevesinde ülkemizin bilim insanları, üniversiteleri, o dönemki hocalarımız Depremle ilgili bir çalışma yapmışlar Deprem yönetmeliği denmese bile Güvenli yapı üretmek noktasında 1944'te yıllarda Dünyada da dikkate alınması gereken Bir ilkeler dizini ortaya koymuş 1968 yılında bunu bir yönetmelik haline dönüştürmüş Deprem yönetmeliğine dönüştürülmüş Daha sonra 1975 yılında Yeni bir deprem yönetmeliği yapmışız 1997 yılında bir deprem yönetmenliği yapmışız. 1998 yılında yürürlüğe girmiş. Daha sonra da 2007 yılında yeni bir deprem yönetmenliği yapmışız. Ne yazık ki ülkemizin son derece değerli meslek insanları, mühendisleri, yapıcıları, yani inşaat üreticileri olmasına karşın aynı zamanda bir çelişkiyle birlikte yaşamışız. Dünyanın şurasında veyahut burasında, ülkemizin şurasında veya burasında son derece karmaşık mühendislik projeleri üretirken, son derece önemli inşaatların altına imza atarken ama ne yazık ki deprem büyüklüğüyle orantılı olmayan ölçekte de can ve mal kayıpları ortaya çıkarmışız. Yani bir çelişkiler içerisinde olan bir durumla karşı karşıyayız. İşte hazırlamış olduğumuz bu raporda bu konunun altını çizdik. Var olan yapı stokunun özellikle ülkemiz genelinde ki yapı, yapılarımızın %60'ının iskanının olmadığı, Türkiye genelinde yaklaşık 15-16 milyon mertebesinde konutumuz var. Bu yapılarımızın %62'sinin iskanı yok. Yani e, yasal bir çerçevede bu yapılarımızın içerisinde oturmuyoruz. %37 mertebesindeki yapımızın da ruhsatı yok. Yani ruhsat almadan projesiz bu yapılara başlanmış. Önemli ölçüde yapılarımız kaçak ve mühendislik hizmeti almadan ortaya konmuş. Böylesi bir anlayış güvenli yapı üretmek yerine tam tersi deprem tehlikesi altında yaşamanın karşısında olması gereken güvenli yapılar üretmek, güvenli konutlar üretmek, güvenli barajlar üretmek güvenli köprüler ve viyadükler üretmek varken ne yazık ki ciddi bir deprem tehlikesi altısında olan ülkemizde deprem güvenliği olmayan, mühendislik hizmeti almayan, çoğu zamanda kaçak olarak ortaya çıkarılan çok sıf, sık imar afflarıyla birlikte işte yapı stokunu güvensiz ve kaçak yapıları affederek deprem tehlikesi olan yeni yapı stokunu var olan yapısı tokuna ilave etmişiz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi araştır, Deprem Araştırma Komisyonu'na da sunmuş olduğumuz rapor bu çerçevede, aynı zamanda İstanbul'da bulunan yapılarımızın da deprem güvenliklerinin olmadığı, bu yapılara yönelik olarak İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan e, araştırmaları, incelemeleri e, de ortaya koyarak ee, bu raporda belirterek e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma ve İnceleme Deprem Araştırma ve İnceleme Komisyonuna verdik. Aynı zamanda da bu noktada bir sunum yaptık. Evet, e, bu e, sunumun bütününü e, sizin e, internet sitenizde imoistanbul.org.tr evet. sitesinde Türkiye'nin Deprem Gerçeği başlığı altında evet. e, 23 sayfalık bir PDF dosyası bu rahatlıkla. Doğru indirilebilir, kopyalanabilir, evet. Evet. oldukça detaylı bir şekilde ele almışsınız. Evet. Şimdi ben konuyu hemen İstanbul detayına getirmek istiyorum. Çünkü bütün bu bugüne kadar riskin önlenmesine dönük yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak İstanbul ve çevresinde yapıldı. Evet. Evet körfez depremiydi ama İstanbul'un büyük risk altında olması ve önümüzdeki en yakın depremin de İstanbul'da gerçekleşecek olması nedeniyle hem çeşitli odalarımız hem ilgili kurum ve kuruluşlar hem üniversitelerimiz 1999 yılından bugüne kadar oldukça çok sayıda çalışma yürüttüler. Araştırmalar yapıldı. Marmara Denizi'nin dibinde dahi çeşitli araştırmalar ve gözlemler yapıldı ve bunlardan çıkan bu araştırmaların sonuçları, gözlemlerin sonuçları hepsi cilt cilt yayınlandı. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başından itibaren yaptırım, yapmış ve yaptırmış olduğu bir takım çalışmalar var. Fakat her nedense ee, bu o, kentinde esas sahibi, esas sorumlusunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu düşünürsek ki öyle, yasalara göre de öyle. Doğru. Ee, belediyemiz son dönemde e, sanki bir atalet içinde. Bu, bu görüş doğru mudur? Ee, yoksa e, belediye üzerine düşen işleri... Yerinde ve zamanında yapmakta mıdır? Odamızın görüşü nedir Cemal Gökçe? Üzgünüm. Başta belediye olmak üzere benzeri kurum ve kuruluşların deprem güvenliği olan yapılar üretilmesi noktasında, deprem güvenliği olmayan yapı stokunun deprem güvenlikli hale getirilmesi noktasında Yeterli düzeyde çalışma yapmıştır e, demeyi çok isterdim. Evet. Yani bu e, önemliydi. Bizim açımızdan önemli bir konu. İstanbul'da yaşayanlar açısından önemli bir konu. Ülkemiz insanı ve dünya e, insanı ve insanlığı açısından önemli bir konu. Çünkü İstanbul sadece e, ülkemiz açısından önemli bir kent değil. Aynı zamanda İstanbul dünyanın önemli bir kenti. Açık Hava Müzesi olan bir kent, var olan müzelerinde insanlık tarihinin dününü bugününe bağlayan, önemli eserleri taşıyan bir kent, doğal güzellikleriyle birlikte bütün dünyanın ilgisini çeken önemli bir kent. Evet. Dolayısıyla bu kadar önemli bir kentte var olan yapı stokunun, Deprem güvenlikli olmasını isterdik, bundan da mutluluk duyardık ama ne yazık ki durum böyle değil. Biz bunu söylerken sadece teorik düzeyde böyle değildir noktasında değiliz. Hazırlamış olduğumuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğumuz raporda İstanbul'u da masaya yatırdık. Dünden bugüne gerek İstanbul Şubesi olarak bizim yapmış olduğumuz bilimsel çalışmaları, gerek bizim dışımızda diğer kurum, kuruluş ve kişilerin İstanbul'a yönelik olarak yapmış oldukları çalışmaları da değerlendirerek özlü bir rapor hazırlamaya çalıştık. Örneğin, 1998 yılında, yani 99 öncesi yaşamış olduğumuz deprem öncesi İstanbul Şubesi bir çalışma yapmış. 228 projeyi, binayı incelemiş. İncelenen bu binaların e, 119'unun projesinin olmadığını görmüşüz o zamanki meslektaşlarımız. Geriye kalan 109 binanın da projeli olarak yapıldığı fakat bu 109 projenin de yaklaşık %90'ının mühendislik kurallarına yani deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılmadığını görmüşüz. Yani bir taraftan e, projesi yok, kaçak olarak yapılan var. bir taraftan da projesi olsa bile yani ruhsat almış olsa bile yapılan yapıların projelerine uygun olarak yapılmadığını görmüşüz. Yine 1998'de 2004 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin bir ARGE laboratuvarı var. Beton araştırma ve geliştirme laboratuvarı var. Bu laboratuvarımız yaklaşık 1700 mertebesinde binadan, konut demiyorum binadan, yaklaşık 7000 mertebesinde örnek almış. Yani teknik dille ifade edersem Karot almış, evet. anlaşılabilmesi açısından örnek almış olarak ifade ediyorum. Evet. Dairevi beton parçası. Beton parçası. Dolayısıyla bu beton örneklerinin mevcut deprem yönetmenliklerine göre C20'den düşük olmaması gerekir. Yani asgari şu an projelendirdiğimiz ve ürettiğimiz yapılarımızın beton kalitelerinin C20 ve üzeri mertebede olması gerekir. Böyle bir kabul vardır. Fakat biz inşaat mühendislere odası olarak diyoruz ki C20 mertebesindeki beton bile yeterli değildir. Artık dünyanın başka yerlerinde, Avrupa'sında, Amerika'sında ve başka ülkelerinde C30 mertebesinde betonlar üretiliyor. Dolayısıyla C20 asgari bir standarttır. Dolayısıyla C20 mertebesinde de beton üretilmemesi gerekir noktasında olmamıza rağmen 7 bin mertebesinde almış olduğumuz bu örneğin değerlerinin 8 mertebesinde olduğunu görmüş. 8,5 mertebesinde olduğunu görmüş. Dolayısıyla İstanbul'da var olan yapılar bir taraftan projeler olarak üretilmemiş, projeli olsa bile projelerine uygun olarak üretilmemiş. Bu yapılarımızda kullanılan beton standartları, ...mühendislik kurallarına ve gerekli standartları sağlamıyor. Yine 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir soru, soru önergesi var. O zaman Bayındırlık Bakanı Sayın Faruk Özak... ...bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda o doğrultuda... ...125 bin yapıyla ilgili bir değerlendirmede bulunmuş. Bizim de aynı değerlendirmemiz var. Ortaya çıkan sonuç şu... Yapılarımızda kullanılan malzemelerin yüzde 90 oranında standartlara uygun olmadığını görmüşüz. Ki biraz önceki laboratuvar örneklerinde de bunu bu ortaya koyuyordu. Yüzde evet. 64 mertebesinde İstanbul'da bulunan yapılarımızda korozyon var, yani paslanmaya bağlı olarak güvenlik kaybı var. Yüzde 16 mertebesindeki yapılarımızın da zeminden kaynaklanan problemleri var. Dolayısıyla tüm bu ve benzeri yapmış olduğumuz çalışmalar ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki İstanbul ve çevresinde bulunan yapı stokunun deprem güvenlikleri yok. Dolayısıyla 7 ve üzeri büyüklükte yaşanacak olan bir deprem İstanbul'da son derece ciddi can ve mal kaybı ortaya çıkaracak. Ki sözlerimin başında da ifade etmiştim. Şili'de 8.10'da 8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 8.10'da 8 büyüklüğündeki bu depremde ortaya çıkan can kaybı 700 olarak ifade etmişlerdi. Son günlerde bunu 350'ye indirdiler. Yani 700 değil de 350 olduğunu ifade ettiler. Ama bizim ülkemizde de sıkça tartışılıyor deniyor ki, işte yer kabuğunun 35 kilometre derinliğinde olan bir deprem. Ama Sayın Ertür, bütün bilim insanlarına, uzmanlara, işte İstanbul'da yaşayanlara, İstanbul'un çevresinde yaşayanlara şunu hatırlatmak isterim. Şili'de var olan köprülerin, yani Şili depremiyle birlikte köprü ve viyadükler yerle bir oldu. Tarlalar, araziler yarık yarık oldu. Evet. Yani 35 kilometre derinlikte olmuş olmasına rağmen eğer köprüler yıkılıyorsa viyadikler yıkılıyorsa köp, araziler ve tarlalar büyük ölçekte yarılıyorsa ve bu depremde de 300 mertebesinde 350 mertebesinde can kaybı ortaya çıkıyorsa demek ki Şili depreme hazırlanmış. Zaten biz bunu yadırgamadık. 2 yıl önce İnşaat Mühendisleri Odası'nın inşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin bir etkinliği vardı. Şili'den de bir uzman gelmişti buraya. Zaten kendi ifadelerinden 1960'lı yıllarda yaşadıkları bir deprem sonrası seferberlik ilan ettikleri ettiklerini, deprem yönetmenliklerinin gerek proje yapım sırasında, gerekse bu projelerin inşaatlara dönüştürülmesi evresinde son derece titiz davranıldığını. 1960 yılından sonra ciddi bir planlama ve programlama yaptıklarını aynı zamanda denetim gerçekleştirdiğini aynı zamanda ciddi bir denetim mekanizması oluşturduğunu bırakalım e, kaçak e, yapı üretilmesini e, bilimsel kuralların mühendislik kurallarının dışında ne bir projeye müsaade edildiği ne de bir inşaata müsaade edildiğini edilmediğini daha doğrusu Şili'den gelen uzman meslektaş bize aktarmıştı. Dolayısıyla 8.10'da 8 büyüklüğündeki bir depremde bu kadar az bir can kaybının ve mal kaybının ortaya çıkması bizim, açısından, bizim açımızdan rastlantısal bir durum değildi. Şimdi konuyu başka bir yere bağlamak isterim. Siz de hatırlarsınız. Zaman zaman sizin programınızda da aktarmışımdır. 1999-17 Ağustos depremini milat olarak kabul ettik ama... Bana o zamanki işte gerek görsel basından işte meslektaşlarınız, gerekse yazılı basından ve sözlü basından meslektaşlarınız sorular sormuşlardı. Aynı zamanda bu bizim açıklamış olduğumuz raporlarda da var. Peki ne yapmak lazım diye bana soru sormuşlardı. Ben de şöyle bir öngörü ortaya koymuştum o zaman. 1999 yılında demiştim ki haksızlık yapmamak lazım. Bugünkü deprem güvenliği olmayan yapı stoku, Kısa bir sürede ortaya çıkmadı. 50 yıllık bir çalışmanın sonucu buraya geldik. Son 25 yılda da var olan yapı stokumuzun yarısı üretildi. Dolayısıyla bu yapı stokunun bir veya birkaç yıl içerisinde deprem güvenlikli hale getirilmesini söylemek olanaklı değil. Evet. Bize de yakışmaz ama bir şey yapılabilir. Yılda 1 milyar dolar para ayırmak koşuluyla 20 yıllık, 25 yıllık bir planlama ve programlama yapılarak İstanbul'daki deprem güvenliği olmayan yapı stoku deprem güvenlikli hale getirilebilir. Sayın Ertuğ, aradan 10, gün, 10, 10 yıl geçmiş olmasına rağmen taş üstüne taş ko konmadı. E, konut nitelikli yapılar açısından söylüyorum. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. Kimsenin dikkatini çekmiyor. Bu ülke, yani bizim ülkemiz, Türkiye. Her ay değil, her e, yıl değil, her hafta 1 milyar dolar dışarıdan almış olduğu paranın faizini ödüyor. Evet. Her hafta yılda ödediğimiz sadece dış borçların faizi 52 milyar dolar. Yılda 52 milyar dolar, haftada 1 milyar dolar dış borç ödeyen bu ülke İstanbul için yılda 1 milyar dolar para ayıramaz mı? Ki o zaman demiştim, yılda 1 milyar dolar para ayırmak koşuluyla 20 yılda, 25 yıl içerisinde İstanbul'daki yapılar deprem güvenlikli hale getirilebilir. Ayrıca İstanbul ana kentin bütçesi iştirakleriyle birlikte bugün bile 17 milyar dolar. Bırakalım işte merkezi hükümetin İstanbul'a 1 milyar dolar para ayırmasını. İstanbul Belediyesi kendi imkanlarıyla bile Yılda 1 milyar dolar İstanbul'un depreme hazırlanması çerçevesinde kaynak ayırabilir. Dolayısıyla bu aktarmış olduklarım şu öngörüyü de ortaya koyuyor. Bizim kaynak sorunumuz yoktur. Ben hiçbir zaman bizim ülkemizin bütünlüklü bir çerçevede özel olarak da İstanbul Belediyesi olarak bizim ülkemizin ve bizim İstanbul'umuzun kaynak sorunundan kaynaklanan bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Bizim ülkemizde ve kentlerimizde kaynakların doğru ile ilgili ciddi bir problem vardır. İstanbul'un temel problemi de budur. Dolayısıyla başta canımızı ve malımızı İstanbullularla birlikte emanet ettiğimiz ana kent belediyesi bu konuya duyarlı olmak zorundadır. İkinci bir konunun daha altını çizmek isterim aracılığınızla. Son günlerde yine çok sık konuşulmaya başlandı. Tahmin ediyorum biz de raporumuzu almıştık. 1999 depremi sonrası yaklaşık 27 milyar mertebesinde deprem vergisi toplandı. Evet. Sayın Ertuğrul bu vergi nereye Bu para nereye gitti? Bu açıklanmalıdır. Niye toplandı bu para? Bizim cebimizden çıktı. Deprem sadece insanların canlarını almıyor. Aynı zamanda deprem sonrası yaşayanların ceplerini de alıyor. Dolayısıyla dünyanın gelişmiş olan ülkelerinde sadece deprem sonrasına ve deprem anına yönelik olarak çalışmaları yapılmaz. Elbette ki deprem anı ve sonrası da önemlidir. Bir insanın bile kurtarılması, göçük altından çıkarılması son derece önemlidir. Ama artık bugün dünya, dünyadaki gelişmiş ülkeler risk yönetimi çerçevesinde probleme bakıyorlar Aslolan'ın göçük altında insanların kalmaması noktasında probleme bakıyorlar. Yani binalarının yıkılmaması noktasında probleme bakıyorlar. Dolayısıyla bizim özel nitelikli içerisinde oturmuş olduğumuz yapılara yönelik olarak herhangi bir şey yapılmadı 10 yıldır. Yine 98 yılında hastanelerimize yönelik olarak bir çalışma yapılmıştı. Bizim raporumuzda da var. İzmir ve İstanbul'da bulunan 56 hastane incelenmişti. Bunun 26 tanesi İstanbul'da 26 hastanenin yaklaşık 323 binası incelenmişti. Bu 323 binanın 279 binasının deprem güvenliği olmadığı görülmüş ve 1998 yılında bu binaların güçlendirilme projeleri yapılmıştı. Ama üzgünüm bugün İstanbul'daki hastanelerin sadece 3 tanesi 1 tane hastane 2 tane de semt polikliniği güçlendirildi. Okullarımız 1783 mertebesinde okul binamızın deprem güvenliği olmadığı anlaşıldı 99 depremi sonrası. Güçlendirilen veya yıkılıp yeniden yapılan okul sayısı 300 mertebesinde. 230 artı 12 ben 300 yeniden yapıyorum Ben 300 diyorum. Bunların hepsi İstanbul Proje Koordinasyon. Ben de oraya internet... baktım. Evet. evet evet oraya baktım. Ha. Ama kendileriyle konuştuğumda henüz yapılmakta olanları da. Devam edenler lazım. var. Evet ben devam edenleri de. Şimdi bir bilgi ha. daha vermek istiyorum buyurun, ben. Buyurun. Ee, geç, geçen hafta bu Karakoçan depreminin hemen arkasından Kadir Topbaş. Ee, televizyonlara e, verdiği demeçte İstanbul'daki e, kamu binalarının güçlendirilmesinin tamamlandığını belirtti. Bu bilgi yanlış. Kesinlikle İkincisi yanlış. belediyenin bu kamu binalarının güçlendirilmesi yani eğitim binaları sağlık binaları sizin saydığınız gibi idari binalar ve yurt binalarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin harcadığı tek kuruş para yok Kesinlikle Dünya Bankası'ndan ve Avrupa Ekonomi Bankası'ndan gelen paralarla yapıldı kredilerle yapıldı Kesinlikle. 600 milyon avro alındı onlarla yapıldı Evet, evet. Doğru. Yani bir başka e, bilgide şu e, siz bunu e, ulaştırma kongresinde de ifade ettiniz çok net bir şekilde 10 e, yıl içinde bu geçen 10 yıl içinde e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin harcadığı çok büyük yatırıma harcadığı çok yüksek bir meblağ var evet. ve bunların büyük bir kısmı yollar, tüneller. Yani e, tekerlekli araçların e, daha rahat gitmesi, trafiğin daha rahatlamasına ilişkin e, altyapı yatırımlarına gitti. Gerekli olmayan, hayır gerekli olmayan evet, harcamalar. Evet, evet, gerekli olan e, altyapı harcamalarına e, kesinlikle karşı değiliz. Evet. Fakat e, yeni karayolları yapılması, yeni şerit ilaveleri, yeni kavşak düzenlemeleri... Kent merkezlerinde yeni köprülerin yapılması bunlar anlamlı değil. Evet. Ee, tam tersi buralara e, yapılmış olan birçok yatırımın e, amaç dışı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü İstanbul ulaştırmasına tabii konumuz o değil ama söylemek zorundayım. İstanbul ulaştırmasına ve İstanbul trafiğine hiçbir katkısı olmayan harcamalardır. Dolayısıyla işte sözlerimin başında bizim kaynak sorunumuz yoktur kaynaklarımızın doğru kullanılmaması çerçevesinde temel bir problemimiz vardır derken bunu da kastetmiştim. Dolayısıyla varmış olduğumuz nokta itibariyle Hayır burada ben bir şey daha söylemek istiyorum Cemal Gökçe. Var sayalım evet. ki öyle de bir ihtiyaç var ama insan e, hayatı öncelikli değil, değil mi? Değil Öncelik. Mi? Tabii, tabii, tabii. Evet katılıyorum size. Yani Sayın Topbaş sanki evet. deprem e, sözünden ürker bir e, davranış belirlemiş kendisine. Aynen, sürü, bize başka bir şey ifade etmeye başlandı son günlerde. Farkında mısınız? İşte bu daha önce yapılmış olan senaryolarda yaklaşık işte deprem büyüklüğüne gece veya gündüz olmasına bağlı olarak 50 ile 150 bin mertebesinde can kaybı olma durumu söz konusuydu. Birkaç gün önce Elazığ'daki deprenden sonra Sayın Başkan diyor ki işte sanki müjdeler olsun anlamında ifade ediyor. 30.000'e indi. 32.000, evet. 2 gün önce, bakın 2 gün önce. Evet, soracağım şeylerden birisi de buydu. İstanbul'a yönelik olarak, İstanbul'un 6 ilçesine yönelik olarak yapılmış olan bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Zaten esas itibariyle de yeni açıklanmadı. Biz bunu biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Tabii. Sadece ve sadece 6 ilçemizde deprem büyüklüğünün 7.2 veya 7.5 olması noktasında ortaya çıkacak can kaybının... Sadece 6 ilçeye yönelik olarak 24 bin veya 43 bin mertebesinde olacağını ifade ettiler. Evet. 2 gün önce. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu İstanbul'un 6 ilçesine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmanın sonucu. Ki ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Düşünün bizim ilgili raporda yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma ve Deprem Komisyonu'na vermiş olduğumuz raporda belirttiğimiz Deprem büyüklüğüne gece veya gündüz olmasına bağlı olarak 50 ile 150 bin mertebesinde can kaybının olabileceğini de doğurlamış oluyor bu rapor. Evet, dinleyicilerimiz... Çünkü 6 ilçenin dışında toplam 40 ilçesi var. Evet. Biz İstanbul'da bunun bütünlüğünü dikkate aldık. 40 ilçesini dikkate aldık. Dolayısıyla böylesi bir can kaybının ortaya çıkarabileceğini hatta ve hatta 70 milyar mertebesinde bir ekonomik kayba... Yani İstanbul gibi bir kentin yok olmasına, Türkiye'nin dış borçlarının biraz daha artmasına, son derece yetişmiş, gelişkin işte kafa ve e, emek gücü açısından gelişkin insanların yok olmasına, elektrik santrallerinin yerle bir olmasına, işte dolum tesislerinin e, ambarlı'da olduğu gibi e, dolum tesislerinin e, yerle bir olmasına İstanbul'da ciddi bir salgın hastalıklarının çıkacağını bu raporda da belirlemiştik. Dolayısıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 6 ilçede yapmış olduğu çalışma sonuçları bir kez daha bizim bu rapordaki öngörülerimizi yani bilimsel olarak yapmış olduğumuz çalışmanın ne kadar doğru bir çalışma olduğunu da bir kez daha ortaya koydu. Evet ben burada hemen e, araya girmek istiyorum Cemal Gökçe. E, Haluk Hocanın, Haluk Sucoğlu Hocanın e, açıklamış olduğu rakamlar e, ölü sayısı değil 24 bin e, bu, toplam 125 bin, bin binadan 24.000'i 7.2 büyüklüğündeki bir depremde çökecek veya ağır hasar görecek. Yani e, içinde bunların e, dörder kişi olduğunu düşünsek, e, 24.000 bin binada e, dörder kişi olduğunu düşünsek ki bu e, bizim konut sayımızdır, konut evet. ortalamamızdır biliyorsunuz. E, can kaybı sayısı... E, 125.000, birer 100... kişi olsa evet. 120, 120 kişi. Tabii ben şu kabulden hareket ettim. Birazcık işte e, hani çok korku salmak istemedim bu evet. noktada. Söylediğiniz son derece doğru. E, ben her bir binada bir kişinin ortaya çıkacağı, bir kaybın ortaya o çıkacağı, çıkacağı... ile bunu evet. söyledim. Evet. Açıktır ki ortaya konmuş olan bu rakamlar bir daire değil bir bina mertebesinde. Bina merte mertebesinde. Bir 20, e, 24 bir, e, bin bina. Dörtle çarpsan e, yüz küsür bin daire yapar ki evet. her bir dairede bir kişi kaybetmiş olsak yüz küsür bin kişiyi kay, e, kaybetmiş sayılırız. Bakın. Ayrıca, da, ayrıca da bir şeyin daha altını çizmek Lütfen. isterim. Bizim İstanbul'da ve ülkemizde bulunan yapı stoku açısından problem irdelendiğinde dünyanın diğer depremle e, yaşayan ve depremle karşılaşan ülkelerden çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Diğer ülkelerde işte oran olarak yapı stokunun son derece az bir kısmı, neredeyse yüzde bir, yüzde iki mertebesinde olan kısmında ağır hasar oluyor. Yerle bir olan yapı veyahut ağır hasar gören yapı. Ama bizde bu oran tam tersi, en çok ağır hasar yapılarımız en fazla ağır hasar ortaya çıkarıyor. Ondan sonra orta hasar ortaya çıkarıyor, ondan sonra da az hasar ortaya çıkarıyor. Yani dünyanın diğer yerlerinde yaşamış olduğumuz depremlerde ortaya çıkan hasar nitelik değiştiriyor bizde. Ben bunu da hiç yadırgamıyorum. Çünkü bizdeki yapı stokunun ciddi problemli olduğunu biliyoruz zaten. Yapmış olduğumuz çalışmalar bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla işte e, Sayın Topbaş'ın müjdeler olsun demedi ama o çerçevede işte 30 bin insanımız kaybolacak noktasındaki açıklamaları da Talihsiz bir açıklamaydı. Varsayalım ki 30 bin kişi, bir kişiyi bile kaybetmemek lazım. Bu şansımız var, bu irademiz var, bu bilgimiz var, bu birikimimiz var. İşte sözlerimin içerisinde ifade etmiştim. 10 yılı geride bıraktık, bir 10 yıl daha kaybetmemek lazım. Bizim kaynak problemimiz yok, bizim irade diye bir problemimiz var. rant anlayışı yere yerine... Birilerine işte İstanbul'un imar e, hakkı artırımı kararlarıyla birilerine rant aktarmak yerine gerçekten İstanbul'un depreme hazırlanması noktasında doğru bir planlama yapılırsa biz de bir meslek grubunun insanları olarak, inşaat mühendisleri odasının yöneticileri olarak ilgili kurum ve kuruluşlara fazlasıyla destek veririz. Bütün meslektaşlarımızı ve bütün arkadaşlarımızı seferber ederiz. Böyle bir çalışmaya da ihtiyacımız var. Hiç kimse korkmamalıdır. Elin, elini taşın altına sokmalıdır. Bunu biz yapabiliriz Sayın tür Yani bu yapılmayacak şeyler değil bunlar yani. Niye yapamayız işte ey insanlar yapını güçlendirden başka bir şey söylemiyorlar. Bunu da doğrusunu isterseniz ben kavrayabilmiş değilim. Evet ben bu programda açık olarak sormadığım bir soruyu yöneltmek istiyorum son olarak Cemal Gökçe. 10 yıldır durumumuz malum artık bunun üstünde daha fazla tepinmenin çok da faydası olmadığını düşünüyorum. Sonuç olarak bu kenti oluşturan bireyleriz. Ve e, sivilleriz evet. e, ne yapmalıyız da odalarla birlikte e, ilgili... Kurum ve kuruluşlarla birlikte bir kampanya mıdır bunun çaresi? Yani hakikaten her bir depremden sonra oturup ahvah edip yeni baştan nelerin yapıldığını, nelerin yapılmadığının icmalini çıkartacak ne nefesimiz kaldı ne de halimiz kaldı. Nedir? Bir öneriniz var mıdır? Ne yapmalıyız? Medyaya, sivillere... İstanbul'un hemşerilerine, hemşerilerinize bir öneriniz var mı? Ne yapabiliriz hep birlikte? Kesinlikle var. Bir kez şuradan çıkması lazım bizi yönetenlerin. Çünkü İstanbullular canlarını ve mallarını bizi yönetenlere emanet etmiş durumda var. Ha. Zaten ilgili yasada böyle diyor. Diyor ki işte yerel yönetim yasası o kentin yerel yönetimi başka belediye başkanı olmak üzere o bölgede yaşayan o kentte yaşayan insanların can ve mal güvenliklerinden sorumludur der. Dolayısıyla ana kent belediye başkanımız ve ana kent ve ilçe belediyeleri ve yöneticileri toplu olarak bu kentte yaşayan insanların canlarından ve mallarından sorumludurlar. Bunu ben bir kez daha aracılığınızla ifade etmek istiyorum. İstanbul'da yaşayan herkes bunu böyle bilmelidir. İkincisi Konutlarınızı güçlendirin, depreme dayanıklı hale getirin demesinden artık çıkmamız gerekiyor. Çünkü konutların güçlendirilmesi aynı zamanda bir maliyet konusudur. İstanbul'da yaşayan insanların bu maliyeti karşılayabilme şansları yoktur. İlimcisi evet. budur. Bu maliyet yerel yönetim tarafından ve merkezi hükümet tarafından mutlaka bulunmalıdır. Bu talebi de yapmak durumundayız. Yani İstanbullular olarak bu talep etrafında da bir araya gelebiliriz. Çünkü e, kimseye bırakılamaz. Yani vatandaşın e, güvensiz konutta yaşadığını bildiğimiz insanların kendi iradesine bırakamaz bu kent yönetimi veyahut bu ülkemizi yöneten insanlar. Çünkü e, açık konuşmak lazım. E, e, parası olmadığı için e, yeterli düzeyde bilinci olmadığı için Birazcık işte kaderciliğe yatkın bir yapımız olması nedeniyle İstanbul'u oturup bekliyor. Ama İstanbul'un sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, henüz olayın önemli ölçüde ciddiyetini kavramamış olan insanlara da somut bir çerçevede problemi anlatmak durumundadır. Yani konutunun güvenliği yok, gereğini yap demek yerine, Programınızın başından bu yana altını çizmeye çalıştığım ve bundan sonra da başka programlarda e, sıkça altını çizeceğim gibi bu kent e, depreme hazırlanması doğrultusunda bırakalım merkezi hükümetin bütçesinden kendi bütçesinden bile 1 milyar dolar ayırabilir. Bunu hep birlikte talep etmeliyiz. Üçüncü olarak da e, 20 yıllık bir program yapılabilir. Biz kısa zamanda İstanbul deprem güvenlikli hale getirilsin demiyoruz. Bu planlama ve programlama doğrultusunda İstanbul'un ortaya çıkacak ki bunları da biliyoruz biz. Artık programın sonuna geldiğimiz için zaten bunları konuştuk. Evet. Bir kez daha tekrar etmeye gerek yok. En riskli bölgelerinden ve en riskli yapılarından başlamak koşuluyla İstanbul'u yeniden yapabiliriz. Kesinlikle bu noktada... Sadece ve sadece siyasi bir iradeye ihtiyaç var. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani kurmuş olduğu deprem araştırma ve inceleme komisyonunun da açıktır ki 3 aylık bir çalışma süresi var. Bu 3 ay sonra hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi de mutlaka ve mutlaka şunları yapmak zorundadır. 1- 1938 tarihinden kalan mühendislik ve mimarlık hakkındaki yasa mutlaka değişmelidir. Bakınız 1938 tarihinden kalan bir yasadır. 2. 3194 sayılı imar yasası mutlaka değiştirilmelidir. 2001 yılında çıkarılan, son derece yetersiz olan ama yapı denetiminin olmazsa olmazlarından birisi olan 4708 sayılı yapı denetim yasası mutlaka değiştirilmelidir. Yeni bir yapı kanunu çıkarılmalıdır. İstanbul'un kendi bütçesinden 1 milyar dolar mertebesinde her yıl kaynak ayrılmalıdır. Ayrıca merkezi hükümet haftada bir ödemiş olduğu, işte dışarıdan almış olduğu paraya karşı ödemiş olduğu 1 milyar liralık haftalık faizin yılda 3 milyar lirasını, 4 milyar lirasını İstanbul gibi problemli kentlere harcamak doğrultusunda bir kaynak ayırmalıdır. Dolayısıyla bu çerçevede de iradeler yukarıdan aşağıya doğru indirilmelidir. Yani sadece konuşmak yerine yapı stokunun deprem güvenlikli hale getirilmesi noktasında kazmalar vurulmalıdır. Biz inşaat mühendisleri odası olarak bu konuyu çok dillendirdik. Diğer meslek grupları ile birlikte, meslek odaları ile birlikte çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo da bu konuya son derece duyarlıdır. Sizin gibi medya kuruluşlarıyla birlikte de İstanbul'un depreme hazırlanması planlı programla bir çerçevede e, onun gereğini yapmak doğrultusunda da çalışmalarımızı bundan sonrası süreçte de devam ettireceğiz. Evet böyle bir kampanyaya öncülük ettiğiniz takdirde gerçekten her türlü desteği vermeye hazırız teşekkür Cemal ediyorum. Gökçe. bugünkü programdaki açıklamalarınız, verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin hepimize. Ben de size teşekkür ediyorum duyarlılığınız nedeniyle. Sağ diliyorum. Sağ İyi günler efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet bugün soluksuz bir program yaptık. Telefon hattımızda Cemal Gökçe vardı. İnşaat Odası Mühendisleri İstanbul Şube Başkanı bugünkü programı tamamlamadan önce başında Profesör Doktor Semih Tezcan hocamızın bulunduğu Yüksek Öğrenim ve Eğitim ve Araştırma Vakfının binaların şiddetli bir depremde göçer mi göçmez mi olduğunu tayin eden ve buna ilişkin çalışmaları e, ...yapan e, maliyetinde büyük bir kısmını vakfın üstlendiği e, bir çalışmaları var. Kısaca notlarını okumak istiyorum. Binanızın şiddetli bir depremde göçer mi, göçmez mi olduğunu tayin ettirdiniz mi? Eğer binanızın projeleri var ise bir saat gibi kısa bir süre içinde bu hususu öğrenebilirsiniz. Binanız göçmez bulunursa bu hususu belirten bir kalite sertifikası alacaksınız... Göçer nitelikli bulunursa depremde binanınız kat kat üstüne çökebilir veya çok ağır hasar görebilir demektir. Bu takdirde can kaybı kaçınılmazdır. Depremde acı çekmemek için bu testi mutlaka yaptırın yoksa siz ve sevdiklerinizin can güvenliğini kadere terk etmiş olursunuz. Bu testler Profesör Doktor Semih Tezcan, Profesör Doktor Gülten Güle Doçent Doktor İhsan Engin Bal ve Doçent Doktor Kübülay Kaptan'ın başında bulunduğu bir bilimsel heyetin nezaretinde yürütülüyor. Beton kalitesi tahripkar olmayan ultrason yöntemi ile belirleniyor. Binanızın göçüp göçmeyeceği analizi için temel Kriterler hepsi gözden geçiriyor. Beton kalitesi, kısa kolon, zayıf kat zararlı etkisi, çıkmaların zararlı etkisi, çarpışma zararlı etkisi, sıv sıvılaşma zararlı etkisi, oturma ve kaymaların zararlı etkisi. Bunun için telefon numaraları 0212 etkisi. 352-65-59 Yüksek Öğrenim, Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın telefon numarası 352-65-59 Alan Kodu 212. Elektronik posta adresi ise eğitim-arvakfi.org eğitim-arvakfi.org Evet efendim bugünkü programımızı burada tamamladık. Eğer zamanımız kaldıysa kısa bir müzik parçasıyla sona erdireceğiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız rain the reflection of your picture against my window pane but just the same i'm playing my game and i guess you're playing it too go ahead and play it on. It was sunny every day. Now it's cloudy every morning. And it stays that way all day. But just the same, I'm playing my game.